Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şurur enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudillele ve men yudlil fela hadiye Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh bat vegal hadisi kitabı Allah ve hayyral hedi Hedi Muhammed'in Sallallahu aley ve sellelle ve şerral Umuuri muhhtesaatuha ve külle muhtesetin bir ve külle birtim dalale ve külle dalalein konusunun ikinci bölümünde devam ediyoruz daha önce esma ve sıfatlar konusundaki en büyük şirkin Allah'ın isim ve sıfatlarında dengi olan başka varlıkların varlığına inanmak olduğunu söylemiştik. Rububiyet konusunda en büyük şirk ise yaratıcı, malik ve şeriat vazeden olma bakımlarından, şeriat koyan olma bakımlarından Allah'ın dengi varlıklar olduğuna inanmaktır. Aynı şekilde Allah'tan başka ilah olduğuna inanılıp ondan gayrısına kulluk edilirse yine ile kurtulunabilecek en büyük şirke düşünmüş olur. Şimdi burada geçmiş dersleri de daha önceki dersleri de şöyle bir e, tekrar etmiş olalım kısa özet olarak. Mesela isim ve sıfat tevhidi deyince ne anlıyoruz? Rububiyet tevhidi deyince ne anlıyoruz? Uliyet tevhidi deyince ne anlıyoruz? Yani tevhidi üç kısma ayırıyoruz. İsim ve sıfat tevhidi. İsim ve sıfatlarında Allah Azze ve Celle'nin tek olduğuna inanmak. Allah Azze ve Celle'nin kendisine Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'ye nispet ettiği, onun sıfatı olarak zikrettiği, ismi ve sıfatı olarak zikrettiği şeylerin tümüne tahrif etmeden, tevil etmeden, temsile gitmeden, yani be benzetmeye gitmeden tatile gitmeden iman ederiz. Geldiği gibi keyfiyet belirlemeden, teklif etmeden e, bunlara ne yaparız? İman ederiz. Bu konularda isim ve sıfatlarında Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir dengi veya ortağı olmadığına inanırız. E, burada da mesela Allah'ın isimlerinde esma Hüsna'sı olarak Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler'de geçen isimlerini yani sıfat isimlerini La ilahe illallah terkibinde yine ele alırız. Yani rezzak sadece Allah'tır. Öldüren sadece Allah'tır. Dirilten, hayat veren sadece Allah'tır. Öne geçiren, geri bırakan sadece Allah'tır gibi. Rububiyet konusunda ise yani Allah'ı Rab olarak birlemekte Rab yaratan, rızık veren, öldüren, dirilten Bakın isim ve sıfat tevhidini de içinde barındırıyor bu rububiyet tevhidi. Kainatın yegane, mutasarrıfı, hüküm ve emir sahibi olan. Uluhiyet tevhidi deyince, uluhiyet tevhidine, ubudiyet tevhidi de denilmiştir. Yani ibadeti sadece Allah'a has kılmak. Allah'tan başkasına, ibadet etmemek, Allah'tan başka ibadet edilen ne varsa reddetmek, onlardaki ilahlık vasfını reddetmek. Allah'ın ilah olarak birliğini tasdik meselesinde düşülen en büyük şirk Allah'tan başkasına kulluk etmektir. Yani ibadet çeşitlerinden herhangi birisini Allah'tan başkasına yönlendirmek. İster Allah ile birlikte yönlendirilmiş olsun, ister Allah'tan ayrı olarak yönlendirilmiş olsun, ibadet çeşitlerinden herhangi birisinin Allah'tan gayrına yönelmesi uluhiyet tevhidinde şirki gündeme getirir. Bu tapılan varlık ister Allah'a yakın bir melek, ister insanlığa gönderilmiş bir nebi, peygamber, ister salih bir veli olsun fark etmez. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam, Muhammed aleyhissalatü vesselam mesela, Allah Azze ve Celle katında çok yüce bir yeri olmasına rağmen ibadet çeşitlerinden herhangi birisi ona yönlendirilemez. Mesela şefaat Ya Resulallah şeklinde kullanılan ifade de olduğu gibi Allah Azze ve Celle elbette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat edecek yetkiyi vermiştir. Böyle bir yetki vermiştir. Fakat bu şefaati Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan kıyabında talep etme yetkisi bize verilmemiştir. Bunu isteyeceksek, talep edeceksek sadece Allah'tan. Ey Allah'ım beni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle deriz. Ama şefaat Ya Resulallah sözünü söyleyemeyiz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu an için buna mezun değil. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle ona bu makamı Mahmud'u verdiği zaman kendisinden belki yüz yüze olduğumuz zaman istememiz mümkün olabilir. Ama dünyada... Herhangi bir ölüden isterse Nebi Aleyhisselatü Vesselam olsun bu şekilde bir istekte bulunmak caiz değil. Taşlara, ağaçlara ve mezarlara tapılmasını artık bunun yanında nereye vardığını siz düşünün. Bu tapınma onları tevessül edilmek için yapılsa dahi şirke girilmiş olur. Yani bu taşlar, ağaçlar tevessül edilmek için dahi yapılmış olsa şirke girilmiş olur. Kafirlerde de zaten taptıkları ilahlar hakkında şöyle derlerdi. İyi bilin ki, Cümer Suresi 3. ayeti bu. İyi bilin ki, halis din yani bütün gönlüyle candan itaat yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başka bir takım hamiler edinerek, bir takım veliler edinerek, dostlar edinerek, biz onlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlere gelince... Elbette Allah onların hakkında ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Allah yalancılığı, nankörlük ve kafirliği huy edinenlere hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. Bilmektedir ki yeryüzünde ortaya çıkan ilk şirk uygulaması salih kimseler hakkındaki aşırı inançlardan kaynaklanmıştır. Bu da nasıl olmuş? Mesela İnsan tabi bir meyil olarak tapınma, ibadet etme ihtiyacına sahip. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye nasıl ibadet edecek? Eğer peygamberlerin gönderdiği şeyle yetinmezse, onların tarifleriyle yetinmezse mesela Allah Azze ve Celle'nin bir suretini yapamaz. Çünkü bilmiyor. Allah ne şekildedir? Bunu beşer bilemez. Ne yapıyor o zaman? Allah katında en yakın kullar kimse onların suretini, onların şeklini veya onların misali olan putlar dediğimiz, işte resim, heykel veya totem gibi şeyleri e, vesile ediniyorlar. Şimdi bunun açıklaması gelecek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de sakın ilahlarınızdan vazgeçmeyin. Ved, suva, Yaguz. Ye'uk ok ve Nesri bunlardan hiçbirini bırakmayın dediler. Bunlar Nuh Aleyhisselam'ın kavminin. Nuh Aleyhisselam'ın tebliğ karşısında, tevhid daveti karşısında ilahlarına bağlılıkta direnmelerinin bir örneği. Nuh Suresi 23. ayetinde geçiyor bu ifadeler. İbn Abbas Radyalı şöyle açıklıyor bunu. Bunlar Nuh kavminin salih kimselerinin adlarıdır. Onlar ölünce, Şeytan onların oturduğu yerlere putlar dikip onların adlarını vermelerini ilham etti. Şeytan onlara böyle bir vesvese verdi. Ve bu vetsuva yeğuz yeğuk <Sessizlik> nesrin adına birer put, birer suret edindiler. Onlar da bunu yaptılar. Bunlar ölene kadar o putlara tapınılmadı. Yani şeytan vesvese verirken şöyle vermişti onlara. Yani siz bunların suretlerini edinirseniz bunlar Allah katında salih kimselerdir. Gerçekten de öyle. Ama siz bunları edinmenizle, bu suretleri edinmenizle onları unutmamış olursunuz. Hatırlarsınız, sürekli iade edersiniz. Bu da sizin Allah'a bağlılığınızı artırır. Şeytan bu vesviseyi vermişti. Ama sonra bu bilgi kaybolunca... Yani o suretleri edinmekten maksadında ne olduğu iyice kaybolunca onlara tapınılmaya başlandı. O nesilde öldükten sonra. Tabi. Buhari rivayet ediyor bunu. Bu da salih kimseler hakkındaki yanlış ve aşırı düşüncelerin şirke düşmeye sebep olduğunu gösteriyor. Yahudilerin Uzeyr Aleyhisselam'a tapıp onu Allah'ın oğlu olarak adlandırdıkları bilinmektedir. Hristiyanlar ise aynı şeyi Mesih için yapıyorlar. Müşrikler ise Putlarına müennes, dişil isimler vermişlerdi. Lat, Uzza, Menat gibi. Bunlar Allah'ın isimlerinden türetilmiş ve melekleri remzediyordu. Bunların Allah'ın kızları olduğuna inanıyorlardı. Yani bunların Allah'ın kızları, meleklerin Allah'ın kızları olduğuna inanıyorlardı. Allah elbette bundan münezzehtir onlara Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de de Necim Suresi 19-20. ayetlerinde bakın ne buyuruluyor. Şimdi baksanıza şu Lat'a, Uzza'ya ve bir de şu geride olan üçüncüleri Menat'a. Lat ismi Allah. Uzza'yı Aziz ve Menat'ı Mennan isminden türetmişlerdi. Lat, Allah El İlah isminin e, ...dişilidir. Uzza... ...Aziz isminin... ...müennesi, dişisi. Yani Allah'ın kızı manasında... E, ...müştler bunu şey yapıyorlardı Menat ...Mennan isminin dişili olarak... ...kullanmışlar. Allah Azze ve Celle aynı surede... ...Necim suresinin 21. ayetinde... ...23. ayetine kadar olan bölümde... ...işte onların bu... ...sapıklıklarını şöyle reddediyor...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 Şimdi bakın melekler, melekler hakkında burada bir yanlış inanışlar var. Meleklerin Allah'ın kızları olmaz şeklinde. Şimdi meleklere verilen bir takım sıfatlar da var, özellikler de var. Allah tarafından verilen bazı yetkiler de var, görevler de var. Mesela meleklerin müminler için bağışlanma diledikleri bildiriliyor. Müminler için bağışlanma dilerler. Ama... İnsanlara meleklerden bağışlanma dileme izni verilmiyor. Yani bir kimse ey falan melek benim için bağışlanma dile diyerek ondan istese bakın bu şirk oluyor. İşte bakın Allah Azze ve Celle Mekkeli müşrikleri bu yüzden reddediyor. Meleklerden istekte bulundukları için. Ona o yetki verilmiş olsa bile. Ona bu yetki verilmiştir müminlere başlanma dilemek için ama bize meleklerden isteme yetkisi verilmemiştir. Sadece Allah'tan Peygamber isteme. Gibi He, isteme gibi. O, yani peygamberin yüzü suyu hürmetine denilmesi gibi bize böyle bir yetki verilmemiş. Peygamberin yüzü suyu hürmetine veya şefaat yar Rasullah gibi bir istekte bulunma şeyi verilmemiş. Ama biz hakikaten Allah'a kul olursak ibadetlerin hiçbir çeşidini Allah'tan başkasına yönlendirmezsek yani tevhid üzere amel edersek Melekler de bizim için bağışlanma dileyecektir. Peygamber de bizim için şefaat edecektir. Yani peygamberin şefaati, ibadetin her çeşini sadece Allah'a yönlendirmeye bağlıdır. Meleklerin şefaati, istiğfar dilemesi, her bakımdan ibadeti sadece Allah'a has kılmaya bağlıdır. Her kim... Allah'ı bırakıp bunlara veya Allah ile beraber bunlara seslenecek olursa işte o şefaat hakkından, bağışlanma dileme hakkından, onlar tarafından yardım görme hakkından şey olur, o hakkı elde edemez, mahrum olur. Necim suresinin 27-28. ayetlerinde Evet, ahirete inanmayanlardır ki melaikeyi yani melekleri Allah'ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar. Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Burada başka bir sakıncaya daha dikkat çekiliyor. Sadece ve sadece zannat tabi oluyorlar. Oysa zan hakikat karşısında ne ifade eder ki? Yani Allah Azze ve Celle'nin hakkında delil indirmediği bir şeyi dinle ilgili bir konuda hele hele gaybi bir meselede Allah veya Resulü tarafından bildirilmemiş bir şeyi Zana uyarak, ne kadar kuvvetli bir zanna sahip olursa olsun, mesela bütün insanlar öyle bir şey inansın, bunlara dayanarak iddia eden bir kimse bakın Allah'ın izin vermediği bir şeyi Allah'a ortak koşmuş olur. Zaten şeytanın sıfatlarından birisi Allah'ın hakkında bilgisizce konuşmayı insanlara emretmesi, şeytanın özelliklerinden birisi bu. Bakara suresi 169. ayetinde bu zikrediliyor. Allah'a bilgisizce isnatlarda bulunmaları, Allah hakkında ilimsizce konuşmaları, zanna tabi olmak da yasaklanıyor. Bu ayetler gösteriyor ki müşrikler meleklere ibadet ediyorlardı, tapınıyorlardı. Hristiyanlar da ruhul kudse ibadet ediyorlardı. Onun Allah olduğuna inanıp Mesih'i üç oknumdan biri sayıyorlardı. İslam ümmeti içinde ise salihlere ibadet diye bir kavram ortaya çıkmıştır. Allah'ın gayrısına ibadet edenlerin çokluğu malum Allah'tan gayrı salih insanlar bu işte insanların tevhidten sapmalarında en büyük sebep olmuşlar. Halbuki peygamberler, veliler, alimler dediğimiz kendilerine hürmet gösterilmesi gereken kimseler... E, Allah'ın dinini tebliğde vesile olmuşlardır. Allah'ın dinini tebliğde vesiledirler. Ama ibadette vesile değillerdir. Bu ikisini ayırt etmemiz lazım. Onlar Allah'ın dinini tebliğde vesiledir. Ama ibadette vesile değildir Mesela ne diyorlar? E canım vesilesiz olur mu? Allah Resulü Vesselam ile Allah razına bile Cibril vesile ediyor. Evet, Cebrail Aleyhisselam vesiledir. Ne de vesile? Allah katından vahiy alıp getirmede vesile. Peki hiçbir tane delil gördünüz mü Muhammed Aleyhissatü Vesselam'ın Cebrail'e yönelerek namaz kıldığını, ona dua ettiğini, "Ey Cibril bana şöyle yardım et." dediğini böyle bir şey göremezsiniz değil mi? Hatta İbrahim Aleyhisselam hakkında nakledilen rivayetlerde ne deniyor? Cibril Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam bağlanıp ateşe, mancınıkla ateşe atılacağı sırada geliyor ne diyor? İstersen seni, sana yardım edeyim diyor. Senden mi diyor? Ben senden bir şey istemem diyor. O zaman diyor alemlerin Rabbi olan Allah'tan iste diyor. O benim halimi görüyor diyor. Hasbunallahi ve ni'mel vekil diyor. Allah bana ne güzel yeter. O ne güzel vekildir diyor. Kuluna yeter diyor. Allah kuluna kâfi değil mi? Bakın Cebrail Aleyhisselam'ın yardımını bile istemiyor orada sadece Allah'tan istiyor. İşte peygamberler onların sadece vahyi getirmede vesile olarak görmüş ama asla ibadeti onlara yönlendirmemişler. Bizdeki en büyük sakatlıklarda da buradan neşet ediyor zaten. Yani salih bir kimse, ilim ehli bir kimse, hayırlı bir kimse etrafındaki insanlara faydalı oluyor. Allah'ın dinini anlatıyor. Hayırlı şeylere yönlendiriyor, kötü şeylerden yasaklıyor. Bu sefer o kimseye karşı olan sevgi, hatta bir de keramet gibi şeyler vuku bulmuşsa o insanda, bu sefer ona karşı sevgi sınırda durmuyor, ibadete dönüşüyor. Hedef o haline geliyor. Halbuki onun çağırdığı şey yalnızca Allah'a ibadet. Peygamberlerin çağırdığı şey yalnızca Allah'a ibadetken daha sonrakiler ne yapmışlar? Onları ibadete Medar kılmışlardır. Sıkıntı burada. İsterse bütün bunlar tevessül niyetiyle yapılsın. Çünkü insanların pek çoğu Allah'ın dışındakilere sadece tevessül niteli, e, niyetiyle tapmaktadırlar. Sadece tevessül niyetiyle ibadet etmektedirler. Allah Azze ve Celle bunu Zümer Suresi 3. ayetinde az önce okuduğunuz gibi şöyle ifade ediyor. İyi bilin ki halis din.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 bulunmuyor. Allah'a yakınlaşmak için bunlara tapınmak da aynıdır. Allah dışındaki varlıklara ibadet ve kulluk Allah'ın dışındaki varlıklara ibadet ve kulluk oldukça yaygındır. Ancak elbette daha önceki müşriklerle bu ümmet içerisinde şirke düşenler arasında fark vardır. Peygamber Efeset Vesselam'ın kendilerine gönderildiği ve onlarla savaştığı cahiliye müşrikleri Allah dışındaki varlıklara taptıklarını açıkça ilan etmekteydiler. Zümer Suresi 3. ayetinde ne diyorlar? Biz onlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Yani onlara ibadet ettiklerini ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Yani bakın burası ince bir ayrıntı. Bu sebeple La İlahe illallah sözünü söylemiyorlardı. La İlahe illallah'ın yapmakta oldukları şeyleri ortadan kaldırdığını biliyorlardı. Söyleyen de bunu bilerek söylüyor ve bunları terk ediyordu. Bugün ise... Farklı bir durum. Bunları mabut ve ilah olarak adlandırıyorlardı yani. Mesela Hüseyin'in Müslüman oluş kıssasını Peygamber Aleyhisselatü konuşmak üzere gönderildiğinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Söyle bakalım ey Hüseyin senin kaç tane ilahın var? Altısı gökte şey altısı yerde biri gökte yedi tane diyor. Bir sıkıntın olduğunda hangisine yalvarırsın? Göktekine. Yani Gökteki ne diyor? Yerdekileri de ilah olarak isimlendiriyor. Yani ilah ismini de veriyor. Bir sıkıntının kalkmasına ona, işte bir ihtiyacını gidermek için hangisine alarsın gökteki ne diyor? O halde diyor bu yerdekilerle ne işin var? Kaldırat onları. Bu uzunca bir konuşmadan sonra Kusay Müslüman oluyor. Kısa böyle devam ediyor. Yeri geldiğinde detaylı anlatır inşallah onu.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 münezzehtir. Ayetini okumuştur. Tevbe 31'i. Ey Allah'ın Resulü biz onlara tapmıyoruz ki dediğinde ise bakın adibin Hatim Hristiyan iken Müslüman olmuş. Ehli kitap. Diğer müşrikler ehli kitap değil. Yani cahiliye Arapları ehli kitap değildi. Onlar ibadetlerini kabul ediyorlardı. Allah'tan başkanısına ibadetlerini kabul ediyorlardı. Ve Allah'ın vahyi onlara nasıl geliyordu? Rablere değil. Sizi hiç yoktan var eden Rabbiniz, hiç yoktan yaratan Rabbiniz hangisiyse ona ibadet edin diyordu. Lat'a bakıyorsun hiç yoktan var yok. Var eden bu değil diyorlardı. Gökteki. Uzamı Yok gökteki. Menat mı? Hayır gökteki. Bizi rızıklandırıyor. Gökteki yağmuru indiriyor. Gökteki bizi işlerimizi düzenliyor diyorlardı. İşte La ilahe illallah emriyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diğer bütün rapleri bütün ilahları terk ederek sadece Allah'ı birlemeye çağırıyordu kavmini. Adi bin Hatim gibi. Ehli kitaptan olan birisi ise ne diyor? Biz tatmıyoruz ki diyor. Biz Rab edinmiyoruz ki onları diyor. Şimdiki Müslümanların hali hal de aynen bu. Neden? Zaman içerisinde geçen bir e, yanılgı kumkuması, bir hurafe kumkuması tevhid ile şirket birbirine karıştırmış durumda. İnsan bunu e, kabullenmiyor. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne diyor orada? Onlar haramları helal, helalleri haram kılmadılar mı? Siz de onlara tabi olmadınız mı? O da evet deyince işte onlara ibadet böyle yapılmıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, onlara ibadetin bu şekilde olduğunu bildiriyor. Allah dışındaki varlıklara ibadet eden buna ibadet demese de yaptığı ibadettir. Mesela bugün tarikatçıların şiaların, Rafizilerin Allah'tan gayrısına yönlendirdiği ibadetler veyahut da demokratların diyelim, bunlar yaptıkları şeye ibadet demese bile, bu ibadettir. Adi bin Hatim bunu bilmemesine rağmen yapıyordu mesela. Ama ne diyor Muhammed Aleyhisselam? İşte bu ibadettir diyor. Helalini haram, haramını helal yaptığın zaman Allah Azze ve Celle'nin işte bu ibadettir. Müftü Efendiye gidip de onun verdiği e, i̇fkembe Kubradan Kübra'dan bir fetvayı Allah'tan mı, Resul'den mi araştırmadan kabul, kabul etmesi de kişinin aynıdır. Yani vaka olarak yerine gelmiştir ve bu da ibadettir. Bunu şu, şu kayıt altında söylüyoruz yalnız. Mesela bir şeyin dindeki hükmünü biliyorsun. Allah ve Resul'ünden Gelen, dindeki hükmünü biliyorsun ama işte o işte bir çıkış yolu arıyorsun. Müftiye gidiyorsun veyahut hatta müftü demeyelim buna. Danıştığın, hocan, önderin neyse artık kim olursa olsun. Buna gidiyorsun, o sana bir fetva veriyor. Oh be rahatladık diyor. İşte bu ibadettir. Ona ibadettir. Allah'ın hükmünü onunla değiştirmek. Ha. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis gayet açık. Hem de kulağa yapılan her türlü müdahaleyi, önden, arkadan delinmişini, boyuna yarılmışını, eline yarılmışını, kulağa yapılmış her türlü müdahaleyi o kurbanın, o hayvanın kurban olamayacağı bir e, sebep olarak zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diye ve bunu evet çeşitli kılıflarla yani neticede bu iş ibadettir işin mesela fıkhi boyutlardaki meselesi bu yönü bu devlet hüküm konusunda Allah'ın indirdiği hükümleri terk eden mesela Allah Azze ve Celle zina'nın cezasını tayin etmiştir onun eğer evli ise Rejmedilmesi, öldürülmesi, bekar ise yüz sopa ve sürgün edilmesi. Bir kimse hayır ben bunu yapmayacağım, 10 sene hapsedeceğim dese veya hiç ceza vermese. işte bunların hepsi birer küfürdür, şeriatı tebdil etmektir. Bunlara onay verenler de, kabul edenler de kafir olurlar, Rab edilmiş olurlar onları. Allah'tan gayrısına ibadet ettiğini açıkça ilan edenlere karşı ortaya konacak hüccet, peygamberler tarafından beyan edilen La İlahe illallah kelimesidir. Yani La İlahe illallah, ilah sadece Allah'tır. Allah'tan gayrı ilah yoktur sözü. Kendisinin ibadet ettiği Allah dışındaki varlıkların birer ilah olduğunu kabul eden kimseler için. Apaçık bir Bir söz. Bu sebeple salih insanların mezarlar üzerindeki butlara taptığını ifade eden birisi tevhid inancını açıkça ortadan kaldırmış demektir. Yani bir kimse ya işte ben falanca hazretlerinin kabrine tapıyorum ama bunda maksadım Allah'a yakınlaşmak derse bu mazur mi? Değil. O kimse koyu bir halis bir müşriktir. O halis bir müşriktir. Ama ben ibadet etmiyorum, sadece tevessül ediyorum diyenlere gelince o da meşkuktur. Şüpheye düşmüş, şek içerisinde olan, yaptığı amelin dinden olduğunu zanneden gafil bir kimsedir. Onun uyarılması gerekir. Bunlara ibadet etmediğini söylemekle birlikte onlara dua eden, onlardan yardım ve medet uman kimselere ise... Yaptıklarının Allah'ın karşısında ibadet anlamına geldiğini bildiren ayet ve hadisleri zikreder. Davranışında ısrar ederse kafir olduğuna hükmederiz. Bunda ısrar ederse onların kafir olduklarına hükmederiz. Sufiler hakkında takılınacak tavır da budur. Şeyalar hakkında takılınacak tavır budur. Onlara yaptıklarının küfür ve şirk olduğunu ifade eden ayet ve hadisleri zikrederiz. Bunların karşısında da işte büyüklerin bilir, bu kadar insan niye böyle yapıyor gibi bahaneler sürerse bunların hiçbirisi de şey kabul edilmez. O kimsenin müşrik olduğuna hükmederiz ve ondan teberri ederiz, uzaklaşırız. Hüccet-i burada bu şekilde gerçekleşir. Allah için o kimselere, o fiillerine buğz ederiz. Burada uluhiyet konusunda güçlen şirk uygulamalarını, Biraz daha detaylı olarak ele almamız gerekiyor ki en çok e, insanların böyle gafil olduğu en bariz meseleler bunlar. Allah'tan dışında Allah'tan başka bir varlığa dua etmek, seslenmek meselesi var. Kendisine hüccet sunulduktan sonra davranışında ısrar edip bu hal üzere ölen kimseler içerisinde Allah'ın bağışlayamayacağı en büyük şirklerden biri ölü ve gaip olan kimselerden yardım ve medet ummaktır. Bunu yapan kimseler arkasına namaz kılınmaz. Öldüklerinde Müslüman kabristanına gömülmezler. Cenaze namazları kılınmaz. Ölüleri yıkanmaz. Bunlar Müslümanlara, Müslümanlar bunlara mirasçı olamazlar, varis olamazlar. Bu hükümlerinde icra edilmesi gerekir. Allah Azze ve Celle Ahkâh Suresi 5-6. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. Kendisinin duasına ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendilerine yapılan dualardan habersiz, o Allah'tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimseden daha şaşkın biri olabilir mi? İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar, müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler. Bunlar, Sapıklıkta en fazla ilerlemiş kimselerdir. Ayette geçen daha şaşkın bir hiç olabilir mi ifadesi nefi içindir. Yani olamaz demektir bu. İstifham hemzesi burada nefi içindir. Olamaz demektir yani. Bunlardan daha şaşkın olamaz. Yani kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek varlıklara dua edenin daha şaşkın kimse yoktur. Bu ayet Allah dışında hiç kimsenin, kendisine dua edene icabet edemeyeceğini ifade eden genel bir anlama delalet etmektedir. Bakın, kabirden seslenen, yardım isteyen insan veyahut ya ben yardım isteyen ise mesela Fetullah Gülen gibi bir müşrik medet ya ey Hamza medet ya Hamza deyip de o bana yetişti, beni kurtardı gibi sözler söylemesi iki tane sakat düşünceye binaendir. Bu ayette zikrediliyor ikisi de bakın. Birincisi Allah azze ve celle'den başka hiç kimsenin kıyamete kadar duasına cevap veremeyeceği bildiriliyor burada. Allah'tan başka hiç kimse seslenmene cevap veremez. Dolayısıyla medet yaptığı kadir bana yetiş beni kurtar diyemezsin bu ayete aykırıdır bu. Birinci yönü bu. İkincisi vasfı bu olan birisine ibadeti yönlendirmek, dua etmek, duasını ona yönlendirmek. Kıyamete kadar cevap veremeyecek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı e, şefaat talebini, ondan şefaat talebini burada bu ayetle ele alın. Kıyamet gününe kadar cevap verebilecek mi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Bu şefaat talebimize veremeyecek. Dolayısıyla ondan isteyemeyiz. Bakın bu ahkaf 5-6. ayetleri bu noktada en keskin delillerden birisi. Ama kıyamette cevap verebilecek mi? Orada bir izin verileceği bize bildiriliyor. Evet. Tabi. yine Allah'ın bu izin verecek. E, kimler olacağını da yine izin verecek, değil Tabii. mi? Tabii. O, Mesela kafire şefaat edemeyecek Muhammed (S.A.V.)'e. Müslümanların içinde de yine Allah'ın izniyle verdiklerine değil mi? Tabii. Allah dilerse. Allah dilerse menzelize yeşfa' indehu illa bir izni. Onun izni olmadan şefaat edecek de kimmiş diyor Allah azze ve celle. Evet, bu ayet Allah dışında hiç kimsenin kendisine dua edene icabet edemeyeceğini ifade eden genel bir anlama delalet ediyor. Esasen kendilerine yapılan dualardan habersiz olmaları, ölü ya da dua edenin yanında hazır olmamaları sebebiyledir. Dolayısıyla böyle bir fiilde bulunan bir kimse, mesela Hamza radiyallahu anh'ın, Kendisinin seslenmesini işittiğini, kayıptan işittiğini böyle bir yetkiyi ona veriyor. Kayıptan yardıma geleceği yetkisini ona veriyor. Ona ibadet edilebilme, duayı ona yönlendirebilme yetkisini vermiş oluyor. İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar, yani ilah edilen bu varlıklar ister canlı ister cansız. Burada reddedecek olanlar ise müşriklerden beri olacak olanlar ise canlılar. Müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler. Demek ki put denince ilah denilince ve sen denilince bunların hepsinin ayrı manalara geldiğini değerlendirmemiz lazım. Bakın sanep, put diye tercüme edilir. sen put diye tercüme edilir. İlah put diye tercüme edilir. Ra put diye tercümedir. Allah'tan başkası olarak zikredildiğinde. Bu ayette zikredilenler hayat sahibi olanlar. Allah'tan başka ilah edinilenler. Onlar kıyamet gününde reddedecekler. Uzaklaşacaklar. Biz onların yaptıklarından beri izleyecekler. Hazret-i Amza Fetullah beri olacak. Ya Rabbi bunlar bana iftira etti. Benim bunlarla bir alakam yok diyecek. Burada cansız cansızlıklar... Bahsedilmiyor değil mi? Hayır. Burada canlılardan bahsediliyor. Bu ayet duanın ibadet olduğunu sarih bir şekilde gösteriyor. Duanın seslenmenin bir ibadet olduğunu sarih bir şekilde gösteriyor. Ayete bir bütün halinde bakıldığı zaman duanın ibadet olduğu açıkça anlaşılmakta ve bu konuda tahrif ve tevhile dalınamayacağı açıklanmaktadır. Bu insanlar Allah dışındaki varlıklara dua ettikleri zaman esasen onlara ibadet etmiş olmaktadırlar. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ta nakledildiğine göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam dua ibadetin ta kendisidir buyurmuştur. Daha sonra da Rabbiniz buyurdu ki Gafir suresi yani Mümin suresi 60. ayet Bana dua edin ki size karşılık vereyim. Zira bana ibadet yani dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler Sadece Allah'a dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler zelil ve rezil olarak cehenneme gireceklerdir. Bu rivayeti Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace nakletmişlerdir. Bu hadisi. Son okuduğum cümle Gafir suresinin 60. ayetiydi. Mümin 60. ayetiydi. Bir başka ayette de Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Yunus suresinin 104. ayetinden 107. ayetine kadar olan bölüm. De ki...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 bir Bu ayetlerde sadece Allah'a ibadet edilip dua yapılması farz kılmaktadır. Delil olarak da Allah'ın Rab olarak birliği öne sürülmektedir. Yani bir olan Rabbinize dua edin. Çünkü bir kimse Allah dışında bir varlığa dua ediyorsa onu fayda sağlayabileceğine ya da zarar verebileceğine inandığından yapıyordur allah Teala sana Allah dışında ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere dua etme buyurmuştur bu okuduğumuz ayetlerde. Eğer kişi Allah dışındaki bu varlıkların kendisine fayda ya da zarar veremeyeceğine inansaydı ona niye dua etsin? İhtiyaçlarının giderilmesini, sıkıntılarının yok edilmesini, zararların engellenmesini ve menfaat teminini neden onlardan istesin? Eğer onların kendisine fayda ve zarar verebileceklerine inanarak onlara dua ederse, rububiyet ve uluhiyeti itibariyle en büyük şirke düşmüş olur. Eğer böyle yaparsan zalimlerden olursun. Bu ayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitap edilmiş olsa da başkaları kastedilmektedir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmaz. Ayette böyle bir üslubun olması şunu gösteriyor. Dünyadaki en salih ve en faziletli kişi dahi bunu yapsa, Allah Resulü bile bunu yapsa zalim ve müşrik olmakla tehdit edilmiştir. Nitekim Zümer Suresi'nin 65. ayetinde ne buyuruluyor? Sana ve senden öncekilere şunu vahyettik. Eğer sen dahi şirk koşarsan bütün amellerin boşa çıkar ve hüsrana uğrayanlardan olur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi şirk koşma yetkisi yoktur. Dolayısıyla şeyhlerimiz bilir. Gibi onlara havale edilen, büyük inanılan zatlara havale edilen bir şirk fiili, onları asla kurtarmaz. Onlara tabi olanları hiç kurtarmaz. Ahzab suresinin 66-67. ayetlerinde onlar cehennemde ateşte sağdan sola döndürülürlerken derler ki bizi efendilerimiz, seyitlerimiz, büyüklerimiz saptırdı derler diyor. Büyükler de ne der? Biz onlara... Zorlamadık ki illa bizimle beraber sapın diye. Onlar da onlardan teberri edecekler. Tıpkı şeytanın söylediği gibi. E, tıpkı şeytanın söylediği gibi. Dünyadaki en salih ve faziletli kişi dahi bunu yapsa zalim ve müşrik olmakla tehdit edilmiştir. Halbuki sana da senden önceki peygamberlere de şu gerçek olarak vahyolmuştur. İyi dikkat et şirke düşersen yaptığın bütün makbul işler boşa gider ve sen ahirette... Kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olursun. Zümer suresi 65. ayet. Falanca salih ve alim kişi de böyle yapıyor. Falanca şehirler de böyle yapıyor denilemez. Çünkü bu ayette peygamber dahi böyle yapsa zalim olacağı haber verilmektedir. Hüccette Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı aksini gösterirken hiç kimse falanca şehir böyle yapıyor diyebilir mi? Rabbimiz peygamberine şöyle hitap etmektedir. Eğer böyle yaparsan zalimlerden olursun. O mahlukatın efendisidir. Eğer böyle yaparsa zalim olacağı açıkça bildirilmektedir. Allah'ın kelamına zalimlerden başkası karşı çıkmaz. Onlar kelamullah'ı onaylamazlar. Allah'ın kitabını, Allah'ın kelamını onaylamazlar. Kur'an beyan ettikten sonra Müslüman olan bir şahsın ona aykırı hüküm vermesi de düşünülemez. Allah Azze ve Celle şu Ara suresinin 193. ayet diye hatırlıyorum ama bir bakayım inşallah. 193. ayetinde biraz tercümelerde bir sıkıntı oluyor. Bunları e, Türkçe'ye aktarırken e, bazı yanlışlıklar oluyor. Bu sebeple burada bir uyarı yapılması gerekiyor. E, o ayeti bir açayım ben. <gülüyor> 213 olacak. 213. Evet 213. Allah'a perer. Ee, evet. Fala tedu ma Allah ilahen aakhir, fatakune minel al Bu ayette bakın. Fala tedu ma Allah'i ilahen aakhir. Allah ile baş Allah ile birlikte başka bir ilaha. Dua etme. Seslenme. Tercümeyi nasıl yapmışlar? Talat Hoç tercümesi burada güzel. Diyor ki bak. Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Aksi halde azap görenlerden olur. Buradaki tercüme güzel. Orada ne diyor? hemen Yok işte. Yanlış tercüme bu. Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme diyor. Şimdi başka bir ilahi ibadet edebileceğiniz zaman buradan Şimdi şu var. İbadet genel bir isimdir. Dua ibadetin bir cüzüdür. Evet burada cüz ile genel kastedilmiştir ama lafzın Allah'ın kullandığı lafzın aynen verilmesi lazım. Allah ile başka bir Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme, seslenme diyor Allah Azze ve Celle. Yalvarma diyor. Evet Allah'tan başkasına yalvarmak bir ibadettir. Yani dua etmek bir ibadettir. Burası doğru. Ama sen Allah'ın kullandığı kelime yerine e, kast edileni koyamazsın orada. Çünkü anlamı insanların anlaması ne yapıyor? Kısıtlıyor. Bu sefer diyorsun ki insanlara Allah ile beraber başkasına seslenme. Olur mu canım orada diyor ibadet etme diyor. Ben ibadet etmiyorum ki diyor. Allah Azze ve Celle zaten seslenmenin kendisini ibadet olarak zikrediyor burada. Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme, yalvarma, yoksa azaba, muazzebinden olursun, azaba uğrayanlardan olursun. 213. ayet. Ve burada başka bir anlam daha var. Uyarılması gereken, her kim Allah'tan başkasına ibadet ederse, her kim Allah'tan başkasına seslenirse... Yalvarırsa, dua ederse, yalnız Allah'tan istenebilecek bir şeyi, herhangi bir başka varlıktan, canlı ya da cansız, isterse onu ilah edinmiş olur. Allah Azze ve Celle bu ifadeyi kullanıyor bakın. Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. Sen ona ilah desen de demesen de onu ilah edinmiş olursun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mı sesleniyorsun? Onu ilah edinmişsindir. Sen ona ilah demesen de. O ilahtır senin için. İlah edinmişsin demektir yani. Abdülkadir Geylani'ye mi sesleniyorsun? Sen onu ilah edinmişsin. Taşa mı sesleniyorsun? Sen onu ilah edinmişsin. Kabre mi sesleniyorsun? Sen onu ilah edinmişsindir. Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme. İlah dese de demese de onu ilah edinmiş olur. Allah'a dua etmek isteyen, onun fayda ve zarar verebilecek olan yegane Rab olduğunu düşünmelidir. Dilediğine zarar verebilir, dilediğinden zararı kaldırabilir. Kimse Allah'ın vermeyi irade, et, irade ettiği bir hayrı engelleyemez. Bütün insanlar toplansa bir araya gelse, Allah sana bir hayır vermeyi dilemişse, onu engelleyemezler. Bütün insanlar ve cinler bir araya gelse, sana bir zarar vermek üzere bir araya gelse, sana o zararı Allah dilemedikçe, Veremezler Mesela En'am suresinde şöyle Buyurulmaktadır En'am 17-18 Ayetlerinde Eğer Allah sana bir sıkıntı verirse Ondan başkası onu gideremez Sana bir hayır Ve nimet verirse Zaten o her şey olduğu gibi Buna da elbette kadirdir O kullarının üstünde hükmünü yürüten Mutlak hükümrandır Her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden Haberdardır Yunus suresinde de 60. ayetinde şöyle buyruluyor: Uydurdukları yalanı Allah'a edenler kıyamet gününü ne zannediyorlar? Gerçekten Allah insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu bu nimete şükretmezler. Bir başka ayette de Fatır suresi 13. ayeti O gah gündüzü kısaltarak geceyi uzatır. Gah geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Güneş ve ayı Emri altında hizmete koşturan da odur. Bunlardan her biri belirlenmiş bir vadiye kadar akıp gider. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Hakimiyet onundur. Ey müşrikler, sizin ondan başka yalvardığınız putlar ise bir çekirdek zarına bile demezler. Yine bu ayetlerinde bakın aynı mana var. Sizin ondan başka yalvardığınız o putlar ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezdir. Burada put zikredilmiş olması hiçbir şeyi değiştirmez. Neden? Ben Abdülkadir Geylan'den istiyorum ama dersen peki o çekirdek zararına hükmedebilir mi? Edemez. O halde o da aynı kapsamda. Şayet devam ediyor Fatih 14. ayete geçtik. Şayet siz onlara seslenirseniz çağrınızı işitemezler.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 Siz onlara seslenirseniz çağrınızı işitmezler, işitseler de cevap veremezler. Yani bu seslenilenler içerisinde işteniler var, işitmeyenler var. İştenileri bile sana cevap veremezler. Ölülerin işitip işitmeyeceği Selef uleması arasında bir tartışma konusu olmuştur. Acaba ölüler işitir mi, işitmez mi diye. Burada işitip işitmemesi çok önemli değil. Mesela bazı hadisler delil getirmiş ulema demişler ki, biriniz kabir müminlerin kabristanına girdiği zaman, Esselamu Aleyküm ya dairel kavmül müminin, inşallahu inna bikum lahikun desin diye. Şayet e, onlar işitmeseydi böyle selam vermek icabet etmezdi. İcap etmezdi, gerekmezdi böyle bir selam vermek demişlerdir. Bunda haklı payı vardır, doğrudur. Hatta bazı rivayetlerde, bir kimse bir kardeşinin kabrini ziyaret ettiğinde, kabrinin başına oturduğunda kabirdeki ölü de onunla ünsiyet eder diyor. Ama bakın ayet bunun daha ötesindeki aşırılıkları, sapıklıkları ne yapıyor? Engelliyor. İşitseler bile size cevap veremezler diyor. İşitse bile size cevap veremezler. Dolayısıyla onlara seslenmek, onlardan yardım talebinde bulunmak her halükarda yasaktır. Ve kim onlara seslenirse onu put edinmiştir. Ona put demese de, ona ilah demese de onu ilah edinmiştir. O halde dua nedir denilirse veya insanın başkasından yardım istemesi engellenebilir mi? Yahut iyi bilesiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzüntüye de uğramazlar. Yunus suresi 62. ayetinde geçen. Ölülerin de hazır olduğunu göstermiyor mu diyebilir. Bu ayet, ölülerin yaşayanlar gibi davranabileceklerini kesinlikle göstermemektedir. Ayet, velilerin Allah katında güven ve nimet içinde olduklarına haber veriyor. Yani Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur, onlar mahzunlu olmazlar. Bu Allah katında güven ve nimet içinde olduklarını belirtiyor. Ve onlar berzah alemindedirler. Peygamber Aleyhisselatü kabrinde kendisine yapılan duaları işittiği, Salatü selam getirilinde bunları duyduğu görüşü her ne kadar, Delile dayandığı ifade edilse de hatadır. Bu olsa bile Peygamber-i öldüğü yani kaydu şart altındaki hayattan bağlarının kesildiği unutulmamalıdır. Peygamberler kabilerinde diridirler, namaz kılarlar. Bu sahih, bu sahih bir rivayet. Ama onların hayatı bizim bilemediğimiz. Künhüne vakf olamadığımız bir hayat ve onlardan isteme yetkisi vakıfımıza verilmemiş. Ayette onları çağırsan da sesini duymazlar buyurulmaktadır. Bu ayet putlara tapanlarla ilgilidir denilebilir. Buna şöyle cevap verebiliriz. Putperestler bunların meleklerin sureti olduğuna inanırlar. Melekler de dua edenin yanında hazır olabilirler. Ancak buna itibar edilemez çünkü... Kendisinden bir şey istenenin görüp duyduğumuz açık sebeplerle hazır olmasına itibar edilir. Halbuki ister yaşasın ister ölü olsun uzakta olan ile ölüden yardım istemek böyle değildir. Mesela boğulmak üzere olan bir insan yanında olmayan şeyhine bana yardım et ey şeyhim ya da beni kurtar ey şeyhim dese müşrik olur. Çünkü yaptığı şey Allah dışında gaip bir kimseye dua etmektir. Eğer kendisinden yardım istenen kişi... Yardım isteyenin yanında ise durum değişir. Yanında ise durum değişir. Mesela boğulmak üzere olan şahıs yanındakilerden yardım isterse bu mübahtır. Kurtarmasını yardım isterse bu mübahtır. Cinlere, meleklere, peygamberlerin ve velilerin ruhlarına dua eden bir kimse ise Allah azze ve celle'nin az önce e, zikrettiğimiz ayetlerinin muhatabı olarak şirke düşmüş olur. Çünkü müşrikler meleklere tapınmaktaydılar. Onların Allah'ın kızları olduğuna inanıyorlardı. Allah da onlar hakkında bu ayetlerini indirmişti. O halde gaip olan bir kimseye dua etmek ve ondan yardım istemek şirktir. Kendisine dua edilen ister yaşasın ister ölü olsun durumu değiştirmemektedir. Ölü olanlar Allah katında diri de olsalar naslarda duydukları bildirilenler dışındaki şeyleri duymazlar. Mesela kendilerine gönderilen selamları iştebilirler kul naslarda gelmiştir. Müslim, Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace'de geçiyor bu Estağfurullah ya dar gamimin şeklindeki rivayet. Allah'tan kendileri için afiyet dileyenler ile onlar için yapılan duaları da duyarlar. Ölülere yapılan duaları düşündüğümüz zaman bir dirinin ölü için dua ettiğini görmekteyiz. O halde ölüden ihtiyaçların giderilmesinin istenmesi ve Allah dışında kendilerine dua edilmesi caiz olmaz. Bak senin duana muhtaç değil mi kabirdeki? Senin duana muhtaç kabirdek. Ama sen ondan dua istiyorsun. İşte bak Allah'ın meşru kıldığını tam tersine çevirmiş oluyorsun. Bu konuda pek çok ayet vardır. Çünkü Peygamber aleyhisselatü zamanında ve bütün asırlarda putperestler hep aynı şeyleri yapmaktaydılar. Allah Azze ve Celle izin verirse Allah'tan başkasına kurban kesme. Meselesiyle devam edeceğiz. Bu da uluhiyetteki bir şirktir. Ee, dolayısıyla adak adama ve yemin etme konuları da yine bu konunun devamında gelecek. Uluhiyetle ilgili olarak. Bugün dua konusuna has bir ders yaptık. Çünkü salihler hakkında olsun, peygamberler hakkında olsun, melekler hakkında olsun düşülen hataların en büyüğü şirklerinin, en barizlerinden, en sık karşılan türlerinden birisi bu. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa Evet. Onu anlattık ya işte. Yani kabirlerdekiler bakın sadece naslarda bildirilenlerin iştiğini söylüyoruz biz. Selam veriliyor. Ve o selamın arkasında ne var? Onlar için af, mağfiret Afiyet dileyin diyor değil mi hadiste? Yani duaya muhtaç olan kabirdeki. Ama onlardan istekte bulunmak yok. Kabirdekine dua edebiliyoruz. Onun bağışlanması için dua edebiliyorsun. Ama kabirdekinden isteyemiyorsun. Zaten bakın Fatır 13, Fatır 14. ayetleri bu konuda çok açık. Ne diyordu Fatır 14'te? Şayet siz onlara seslenirseniz çağrınızı işitmezler. İşitseler bile icabet edemezler. İşitseler bile size bir karşılık veremezler. Medet ya Hamza desen o sana yetişemez. İşitse bile sana icabet edemez, cevap veremez, isteğine karşılık veremez. O halde ne diyor bak? Kıyamet günü ise sizin kendilerini ibadette Allah'a ortak saymanızı reddedeceklerdir. Yani bunu Allah'a ibadette ortak saymak olarak niteliyor Allah Azze ve Celle. İster işsin ister işitmesin kabirdeki. Ondan istemek, ona seslenmek Allah'a ibadette ortak koşmadır. Ve o kabrin sahibi de kıyamet günü bunu reddedecek. Evet. Hocam, bu ki, e, yani, de, e, kabul Onlar müşriktir. müşriktir bizim gibi veya bizim mi yani? Bu konuda yeterli. Allah Azze ve Celle'nin ayetini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini ulaştırdığınızda eğer karşıdaki, bakın orada bir kayıt koyduk. Büyüklerimiz, şeyhlerimiz diyorsa o kimse müşrik olmuştur. Ama o da bir takım zayıf hadisler veya tevilette ayetler getiriyorsa o henüz şüphe içerisindedir. Ona hüccetin tam ulaştırılması gerekir. Bu şüpheler giderildikten sonra şirkine hükmederiz. Bir de şöyle bir yanlış bir inanış var. İşte e, tekfir etme yani ismen birini tekfir etme konusu bunu sadece hariciler yapar gibi bir şey anlaşılıyor. Şimdi ehli sünnetin bu konudaki tavrı şudur. Ehl-i sünnet mutlak tekfir yapar, muayyen tekvirlere gelince tekfirin şartlarının oluşmasını, manilerinin kalkmasını gözetir. Eğer bu şartlar oluşmuş ve maniler kalkmışsa muayyen tekfir de gerekir. Bu da ehli sünnetin menhecine uygun bir tavırdır. Tekvir edilmesi gereken tekvir edilir yani. İsmen de olsa. Evet. Herhalde başka soru yok. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa entevahdek ve estağfurke ve tuğb ileykü velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ve sel